Yok efendim neymiş manita yanına gidiyorum, koku ağzımdan gelecek. Ya ben kokusu, sen bunu samırsak yemezsen, işçi soğan yemesen? Peki bir işçi soğan niye yetişiyor? Bunun işçi soğanın manesi ne olduğunu biliyor musunuz? Neymiş efendim, koku geliyormuş. Ya bırakın bu şeyleri ya, manitaya gidiyorum ya ağzımdan koku gelecek. Nasıl işçi soğanı yemeyeceğim, samırsakı yemeyeceğim. Ya ne yiyeceksin, beyinsiz. O zaman kablam yok, beynini çalışmıyor. senin.